İbrahim Aleyhisselam çok zengindi. Köpeklerinin tasmalarını altından yapmıştı. Kıymet vermezdi altına. Hatta mürekler dediler ki ya Rabbi nasıl olur dediler, sen kullardan kendinden halil seçtin dediler. Gidi imtihan dedi. İnsan şeklinde geldiler. Dediler ki Allah'ı seviyor musun? Bir kere ismini alın bu sürünün üçte birini severeyim dedi. Büyük bir sürü. Üç bin adet koyunu var. La ilahe illallah dediler verdi. 3'te 1'in. Dedi bir daha Allah'a tevhiy edin cenab Hakkın, üçte ikisini İsmiyon'ın Ettiler gene verdi. Dedi ki bir daha Allah'a tevhiy edin hepsi sizin olsun dedi. O vakit melekler şaşırdılar. Ve hepsini verdiğinden sonra dedi ki biz seni imtihana geldik ya Halil. Allahü Teala biz sana imtihana gönderdi. İmtihana verdim. Aldığımız doları geri veriyor. Yok ben verdiğimi geri almam dedi. Ne olacak? İşte o vakit bakıp hissettiler. ettiler. Hak Teala ki vakıf yapsınlar. Gelen geçen İbrahim'in Halilullah malından yesin içsin. Bu galalar yani garipler. İlk vakıfı yaptı İbrahim Aleyhisselam yaptı.